Rabbi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala Ali Muhammed Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Haber verdiği alametlerden bir diğeri de Fırat Nehri'nin altın bir dar çıkarmasıdır Fırat Nehri'nin altın bir dar çıkarması Fırat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 yani basra kürfezine akar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. La tequmu sa'atu hatta yehsil al furatu an cebelin min zahab. Yaktatilu el nasu aleyh. Feyuqtalu min kulli mi'etin tis'atun ve tis'i'un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 İnsanlar onun üzerinde birbirleriyle savaş yaparlar. Neticede her 100 kişiden 99'u öldürülür. Onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der. Allahu ekber. Hadis Buhari'nin Fiten Babı Hurucünler bölümünde geçiyor. Yine aynı şekilde Fethü'l-Bari'de şerh edilmiş. Müslim'de El-Fiten ve Eşvetü'l-Sa'de i̇mam bunu şerh etmiştir. Ebu Ubeyye Radıyallahu anh, Nihayel fiten ve Melahimin yaptığı talikte olduğu gibi bu Cebel-ü Min altın bir dağ ile kastedilen petrol değildir. Yani Ebu Ubeyye Rahimullah bunu böyle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 Berat nehrinin altın bir dal açıp çıkarması zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunursa sakın ondan bir şey almasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim buna denk gelirse veya bu anda hazır olursa ondan bir şey almasın buyuruyor Ubey bin Kav rivayetine göre.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 ve sizden sonra olacakları haber vermesidir dedi. Çoban Yahudiydi. Resul-i vesselam'e geldi ve olayı anlattı. resul ve Salat vesselam onu tasdik etti ve şöyle dedi: "İnneha amaratun min amaratin beyne yedi's-sa'ah." Esvet vesselam dedi ki: "Muhakkak bu kıyamet öncesi alametlerden birisidir." Yani Çoban'ın bu olayını, bu vakasını Aisset Vesselam diyor ki: "İnneha amaratun min emaratin beyne yaday sa'a." Bu diyor kıyamet alametlerinden bir alamettir. Kad avşakur racul en yahraca fela yerci'a hatta hatta tuhaddisehu na'luhu ve savtuhu ma ahdath ma ehluhu ba'de.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 Kıssayı anlattıktan sonra yani az önce okuduğumuz, anlattığımız kıssayı anlattıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sadaqa vellezi nefsi biyedih La tequmu sa'atu hatta yukellime siba'ul ins İnsan ve yukelliman racula Azabatu savtihi ve şiraku na'li Ve yukbirahu fe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 Yine Ebû Reyre radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. "Vellezî nefsi biyadih la tadhhabu'd-dünyâ hattâ yamurr'r racul 'alâ'l-qabr. Feytamarragh feytamarragh 'aleyhi ve yekûl: Yâ leytenî kuntu makân sâhibi hâzâ'l-qabr. Ve leys bihi'd-dîn illâl Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki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 Bunu söylemesinin sebebi, çünkü diyor, biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam işte bir sabah e, fecr namazını kıldırdı, sonra hutbeye çıktı, ta öğlen vakti girinceye kadar, yani salat zuhur girinceye kadar Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlattı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam indi, namazı kıldırdı, sonra tekrar çıktı ve salat-ı asr gelinceye kadar, yani ikindi namazı yine kıyamet alametlerini anlattı.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 Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe radıyallahu anh'ın haber verdiği bu hadiste diyor ki يَأْتِ nasi zamanun زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ ف۪يهِ الدَّجَّال İnsanların başına deccalin çıkmasını dileyecekleri bir zaman gelecektir. Huzeyfe diyor ki, radıyallahu dedim ki, Ya Resulullah aleyhisselatü vesselam, anam babam sana feda olsun, bu neden dolayı olur? Şöyle buyurdu Aleyhisselatü Vesselam مِنْ مَيَا الْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ وَالْعَنَاءِ Zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmalarından dolayı diye buyurdu. Yani Allah-u Ekber bu ne maneye geliyor? Bu ne maneye geliyor? Yani e,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 kaydı bir kapatayım. Ben size he, tamam özele inşallah bakayım. Ve hâdî alem âlem subhânekallâhummâ bihamdik eşhedü en lâ ilâhe illâ ent estağfîruke ve etûbu ileyk